Bulutu üstünüze gölge yaptık, size kudret helvası ile bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler fakat kendilerine zulmediyorlardı.